Hazreti Ali Efendimiz'in, açılalım birazdan. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhü ve rasulü. <gülüyor> Kelimesiyle cümlemize husn-ı hatimeler tevfik etti ya Rabbi. Yani bunu okuyarak öldür ya Rabbi. Ya Ali ben latife ettim anlamadın mı dedi. Yok kırıldım. Ben senden olmazdım böyle lafı ben sana." dedi. Hazreti Ali Efendimiz anlayamadı. Yedi defa edrafını tavaf etti. Peygamberin kızı Hazreti Ali Efendimiz'in yedi tavaf, Beytullah'a tavaf eder gibi döndü döndü döndü ayağının üstüne yıkıldı. Sen kırgın olursan ben ehli nar olurum ya Ali bana hakkını halal et. Bin koruyla helal olsun anladım dedi. Naziyeti anladım dedi. Yine indallah mesul oldum yola ola diye Peygamberimize kopuşuyor. Peygamberimiz doğruya çok gelirdi. Cihattan inince doğru Fatıma annemize inerdi. Fatıma benden ayrılmış bir muzga et parçası. Kim Fatıma'yı incinirse ben incinirim. Kim onu razı ederse ben razı olurum. Çok basına girmeye imkan yok. Kadınlar olduğu için böyle şöyle konuşayım, mevzumu bitireyim. Efendim, Rasulullah Efendimiz'e yolda rast geldi ne Fatıma dedi iki gözleri mut gibi alıyor Hz. Ali'ye dedi latife ettim dedi anlayamadı kırıldı bana yedi taaf ettim ayağını öptüm halallaştım geldim daha indallah onun hakkı tamam ya Allah'ı razı edebildim mi daha hakkı bende kaldı mı diye geliyorum ya Resulallah olmuş ya Fatıma geriye yapmışsın korkma eğer kırgın koyup da gelseydin Yolda da ölseydin, cenazanı kılmazdım. Kocan sana kırgın olsaydı, Kocan sana kırgın olsaydı ve sen de yolda ölseydin, cenazanı kılınmazdı o zaman. Allah'ımız e, itaat eden hanımlardan etsin. İtaatsız kadın çok fena, çok fena. Dilleriyle kocasına eziyet eden kadın, Yarın Allah'ın huzurunda yılan akrab suratında. Miraca giderken Muhammed aleyhissalatu vesselam dillerinden aslı kadınlar gördüm. Cibile dedim bunlar kim? Kocasına diliyle eziyet diren kadınlar dedi. Vasıtları da şöyle. Bir misafir gelince kocasına Allah'ını seversen kalkma sen otur ben o işi yaparım dirse Soğan doğrar kanına ne parmağı kesilecek olur da kan akarsa o kanın diyor bedeli şehitlerin kanıyla tartılacak. Ocasını memnun edip misafirini mesrur ettiği için. Gözüne giden tütün vardı eskiden ocaklarımız yoktu. O tütün gözüne giderek yahut savanın acısı, soğan doğrar kanana, onun suyu gözüne sırayet ederken ağırlık gelecek olursa Gözü yaşarırsa, o yaş hürmetine cehennemdeki yanacak yerini söğündürürüm. Bir koca kadınına derse ki, bir su ver de için, o da kakar, hürmetle suyunu doldurur, elini göksüne koyar, buyurun der, verir, çok burada sözler, ben birkaçını söyleyeyim, bir buyurun der, e, geriye çekilir, durur, suyunu içince elinden alır, Gerisin gerisiye gider oraya korsa bir haccıyla umre yapmış sevabı yazılır o kadına. Neyin için böyle oluyor? Allah nikahla onu ona verip takdir ettiği için kocasının vücudu bütün cirahatlık olsa çıban çıksa böyle eliyle değil diliyle arılarak iyi ise kocası hakkım helal olsun demeyince helal olmaz diyor. Kitap. Çünkü Allah Kur'an-ı Keriminde er رجالu kawamuna alen nisa. Er رجالu kawamuna alen nisa. Nisaların üzerine kocaları leistir diyor Allah Kur'an-ı Keriminde. Kocanın birisi ailesine iki tokat vurdu, anlayaraktan geldi. Ya Resulallah bana kocam iki defa tokat vurdu. Kısas ayetinden başka ayet olmadığı için. Ailesi de kocasına iki tokat vuracak diye peygamberimiz emretti, ayet okudu dedi ki dur dedi şöyle ailem de sana iki tane tokat atacak. Kur'an-ı Kerim bu, kıssas bu dedi. Kadın ayağı dinelip de koca ayağa dinelince Cibril-i Eminendi. Kadın küçüktür, oturttur onu, o da otursun. Er-ricanu <gülüyor> kavvamuna ale nisa buyurur Allah. Bu ayeti gönderdi. O kocası onun amiri dedi, o onun memuru dedi, ona itaata mecburdur dedi. İtaatsız zamanında, dört zamanında zopayı atacak. Birisi namaz kılmazsa, birisi gusletmezse, birisi kendinden izinsiz elin evine giderse, yetme evden çıkma diyor bir kadına, kocası diyor ki ben gelene kadar evimizden çıkma diyor diyor, su var, ateş var, Yiyeceğini koyuyorum, ben gelene kadar inmeyeceksin evden, o katta duracaksın. Birinci katta da babası varmış, o kadının, o kızın, sekarata düşmüş, ölecek. Hanıma demişler, babam ölüyor, ben inemem, Hocam böyle tembih etti, babamı sevmediğimden değil, Resulullah'a danışın, Resulullah indirin mi inerim ben? O in demezse benim inmeme imkan yok dedi. Peygamberimize vardılar, dediler ya Resulallah babasıymış ölüyor, kocası da inme evden demiş, evde dur demiş. Ne olacak bu, bu adını sizden soruyor. Kocası, şey Babası ölürse ölsün, kocasının dediğini tutsun, inmesin yani nar olur diyor. Siz böyle gıçık zannediyorsunuz bu iş ama, kadınlar da gıçık zannediyor ama, zaman bize unutturdu ama, Ocağa salahiyet verdi, kadınları ayağının altında ezilme izni verdi de şimdi kadınlar şımardı, hocacağızlarını görürüm ben, o birkaç ilmek atar, hoca onun suyunu çeker götürür eve, ondan sonra yemeğini pişirir zavallı, çocuğunu tutan başka yerlerini de temizler insanları ben bilirim. bilirim. Bunu için bu kadar engin düşme! aileye karşı, dokunmaz ağzına yapsın! İki attığı ilmekle, hep senin yüzünden! Tek halımız dokunmaz mısın? Değil. Ne Evin temizliğine misafir yetiyorlar, üç, dört tane varlar ama temiz ol, tahir ol, temiz ol! Ailen sana itaatli, evlatların itaatli olsun! Halı yapma da, yarış koşma! Evindeki hasırın altını, Perşembe'de kaldır, dışarıya götür, bütün paspas yaptır, adını, kadının hazır evleri tertemiz olsun. Ben her evleri gezdim, samimi yerlerde, tembih ettim, bizimle dost olanlara, hemcihetten örnek olmaya çalıştım. Yüzün kaydı, e, güpteki bekmezi, tadbaharın, Çınarda yıkar, başında vir, çapı dolup da o yaş bezile her döktü. böyle evde bereketli bereket mi kalır evde o kadınla istese 25 halı dokusun. Tenir can nasıl dokuduğu para işte halının parasını verip de kafasını kaldırıp da daha ben kadın bilirim. Benim dokuduğum halıyı ucuz vermişsin, oradan geri alacaksın. O kadının bürüneceğini manen gülünüyor. yine şapkası var ya, kadasını açsın o şapkanın, Kadasını açsın! Geliyor, ailem razı değil diyor, çekip halıyı el, el, el, elinden alıyor. O da diyor ki üçten kaçın, sen bir daha senin işine karışırsam halına şart edip geçip geliyor, böyle neler duyarım ben neler bilirim. Bunun için yani bu kadar salahiyet verme Allah'ınızı dilinizi severseniz ya. Bizim ailelerimiz ne de burada. Medeni ciddiyetini kullan yapın. Kocalığın muhafazayıp. İza istatratil <gülüyor> menatu temarrat alel kavmi la yecid riha fehiye zamih. Sadag Rasulullah. Yani sayır. Yine 134. Lakin hadis 865 ispatını müftiyeneye giderler, vağıza giderler, hoca bize bir, bir hakaret etti, keypten dinlesin, hadisin yerinde bulsun, ben yalan mı söylüyorum, Resulullah'ın dediğini dost doğru mu söylüyorum Erkeğe kadına böyle alnını karışlayın, birtecik noksanı mı bulanın? Hepsi Kur'an-ı Kerim, hadisi şerif. Hocam burada ne diyor bu hadiste? Raiha-yı tayyibesini nasa duyurmak üzere, İstihmalı atar, eden kadınlar zaniye hokmündedir. Öldürdüm. Türkçem biz yine anlayamadık. Kadınlar koku sürünemez. Eğer koku sürünür de sokağa çıkar da iller kokumu duysun niyetiyle. Niyetiyle. Kadın koku sürünür de kokağa, sokağa çıkar, iller duysun da imrensin eller yeni elbiseme imrensin, mi kesmiş koyan imrensin olursa zaniye hokmü, zinayiden hokmündedir böyle kadın. Bu buyuran Resulullah, imza Rasulullah'ın. Yani şu gözlerime, dizlerime dursun, dursun zırza kadar hilatım yok. İttalâtu fil cenneti. فَرَأَيْتُ اَكْثَرَ اَهْلِهَا الْفُقَرَا وَالطَلَعَةُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ اَكْثَرَ اَهْلِهَا الْنِسَى Fahri kainat yine camius sahirde. Cennete mutali oldum. Ben miraca giderken cennete, cehenneme mutali oldum. Bana gösterdiler. Ehlinin ekseresini cennete mutali oldum. Ehlinin ekseresini dünyada fakir olan kimselerden buldum. Zenginler cennette çok az gördüm. Fakirler cennette çok gördüm. Baştan aşağıya yokla da bak camiden şu kapısına dur. Hiçbir zengin anca bulabilirim camiye gelip bağız dinleyen. Üç işe çıkar. Geriye hani hep fakir yavruları, fakir adamlar. Onlar ibadete devamlı. Fakir camisi oldu. Kimsenin de evladı olmaz yanında. Getirmezler de. Onun için... Peygamberimiz diyor, ben de diyorum. Yani cennete vakıf oldum. Fakir, fıkarayı sabirin olan efendim. Fıkaralığına sabredip de ben fakirim, ee, yeni yeni bir sesler duyuyorum, ee, filan filan da zengin, dünkü dediğim gibi hasetlikten ciğerim patlayacak. Ben komünist tarafından olayım da, onların halılarını, koyunlarını belişelim diye böyle bütün genişleti değişen değil. Fıkarayı sabirin, ben zengin olsam mıdır, belki azardım, Allah'ım beni böyle itmiş, razıyım diyen fakirler cennete alada. Da <Gülüyor> ehlin ehlinin ekserisini dünyada fakir olan kimselerden gördüm. Nâri cahime de kes bir vukuf eyledim. Nâri cahim, cehennemi de gözümden geçirdim miraca giderken diyor Peygamberimiz. Nasıl gördün ya Resulallah? Ehlinin ekserisini kadınlardan gördüm. Cehennemin ehlinin çoğunu kadınlardan gördüm. Niye böyle ya Resulallah? İnan zemlerideki sinap kadar azlar diyor cennette. Cehenneme dolmuşlar. Neden ya Resulallah? İki şeyden sordum Cebrail'den. Niye bunlar bu kadar böyle buraya girmişler? Hem azap görüyor, hem de saçından asılmış. Asılmış. Birisi diyor, diliyle kocasına eza edenler, bir de çocuğuna küfür söyleyenler. Ağzından laneti, küfrü çok söyleyen kadınlar. Aman ağzımıza sahip olalım, hocamıza itaat verelim. Niye bu kadın inil inil saçından asılmış ya Resulallah? Saçını erkekten muhafaza etmemiş de, saçı açık gezermiş de, onun için ya Resulallah! Şu niye memesinden asılmış ya? Şu kadın memeden asılısa çok zor uşak. Bir kadını şöyle kaldır, kürsünün burada saçından tut, ya Nasr şu yere devmeye iki karış kalsın, bir saat tamamıla imkan yok saçları yolunur, ele gelir. Allah'ımız böyle azap etmesin, Amin. öyle onca itmesin diye aminle kurtarmaz kadınlarımızı da, erkeklerimizi de tövbe nasıl nasuhla tövbe olsun, bir daha itaat etmezsen başımı açarsam, ayağımı aç, anca öyle. Bunların ne bilmemesinden aslı kocasına danışmadan yeni çocuklarına meme vermiş, sütü, çocuğu, bütün vücudu kocasının hakkıydı. O hakka tearuz etmiş. Bundan daha başkası var hocam da ondan o. Neden? O çocuğuyla emişen kızı unutturuyor, sonra kocasına dimediği için oğluna alıyor iki bacı beraber evlendiği için iki kız ka kardeşiyle o daime zina ettiklerinden memesinden aslı. Niye bunlar ayağından aslı diyor Cebrail aleyhisselam. Bunlar ayağından kocasına danışmadan elin evlerinin birini koru ikincisine girebiliyip laf taşıyacak çünkü akşama kadar ne laf biriktirebilirse filanın geliniyle filan bozuk filanla şu şöyle olmuş akşama kadar kadının ne işi var? Ne işi var? Onları ya yahut bacaklarını açmış da erkek duruyor. Kadınların şöyle kolundan, onlar görmez de siz görürsünüz dersiniz. Şu kadar yeri açık olursa, şu bir el basımı elinden yukarı bir el basımı karanlık, evinin karanlığında namaz kılsın, Allah bir sene de ömür versin, Anlı gelinene kadar namaz kılsa, bir tanesini kabul etmem. Çünkü setril avret oradan değerli, idi, Setril avret buradan Erkeğe görünme de öyle, namazda da öyle. Gecenin karanlığında, saçından bir el basını yer, kadının açık olursa, ne kadar namaz kılarsak mısın, dörtte biri açık çünkü, namazı kabul olmaz. Ayağının topuğu, topuğundan yukarı. Bir el basımı, dörtte biri çünkü olacak, dörtte biri o diz kapaktan aşağı, şu koldan aşağı bir, iki, üç anca geliyor ya Peygamberimiz dörtte biridir, tövbe abdest ağzası öyleyse şuradan, bir, iki, üç, dördüncü, dörtten biri saçından aç, topuğundan açık olursa ne kadar namaz dılarsa kabul değil, çünkü şart olmayınca meşrut olmaz. Ben başka yerlerden misalını vermeyeyim de ıı, tasıldara para verdin, aldı. Olmaz bu. Sana oraya yazacak, hem de mahbuz verecek. O zaman olur. Şartıla meçrut, bir arada olur mu yeniden yine gelir, omuzuna dikilir. Versin, versene dedim, mahbuzunu ispat. Allah kabul, ne etmedin, kıldım kıldım da. Allah bacağını aç şunu böyleydi diyor senin dünyada. Faniyledin şöyle elinin şurasına gelmeye razı olmazdın, yine haydi o soldu, Tanma herif, ellerden utanıyorum ben, faniyle alacaksın, bu olmadı, bu kısa, şeyde uzun geliyor, taş şurada olacak da bununla da namaz kılacak, kılmaz ağrına yapsın, olmaz bu. En son ne kadar o kısa bitmeye imkan olmadığı için, dönüp ağıyorum, tam şurada konuşacaktım, herhalde ezen okundu, bir bakayım şu vay, geçirmişim Allah cümlenize tahammullar lütfetsin eyyemme imratin eğzabet zevcehe fa aleyhe lanetullah bunu bitirmiş olayım hangi kadın ki kocasını kazaplandır sihirine tokanır akşamına lüzumsuz söz söylemeye başlar kazaplanır, Cenab-ı Allah'ın lanetine müstahak olur Allah benim, benim şu erkek olarak ettiğim senin karşına çıka, çıkıp da konuşmaya tahammülü olmayan, senden o kulum var ya, benim indimde o mahbuldur, gazaplandırdın onu, sinirlendirdin onu, Allah sana lanet etsin." Buyuran yine Peygamberimiz Menavi Hadis-i Şeriflerinden 134. sayfa Kenzül İrfan اَيَّمَّا اِمْرَاتٍ مَا تَزْزَوْجُهَا اَنْهَا رَادِلْ دَحَلَةِ الْجَنَّةِ Koca, bunun hırsını tüm bizden almaya gelmişsin ya, öyle de, kanaatın olsun şu kağıtlardan konuşacağım ya, elime alınca bırakamayı verdim, böyle tamamlayayım. Şimdi müjdeleyim sizi. Zevcu kendisinden razı olduğu halda bir kadın vefat ederse, kocası kendinden razıyım, Allah, benden razı olsun diye öldükten sonra arkasına çok üzülüyor, hiç incitmezdi. Güler yüzlüydü, tatlı dilliydi. Kocasına süslenir püslenir, dışarıya çıkarken kötü elbise giyerdi, beni sevmesinler, bakmasınlar diye böyle bir kadın kocasını razı etmiş. Razı ederek de vefat etmiş. Sevci kocası, ondan razı olaraktan vefat ederse cennete dahil oldu diyor Peygamberimiz. Olur da diyor. cennete dahil oldu elhamdülillah. Demek ki kadın olursan böyle kocana itaat edip cenneti alayı yakalayacaksın. Ben terazı koydum, ağır söylemedim, Resulullah'ın hadisiyle baktım birer birer. Resulullah'ın hadisine uygun geldinse ise kurtuldum, ona uygun gelmedin mi Ana yasağı çınadınsa boğazın ipte. Çınadınsa Kur'an-ı Kerim'i çınadınsa Rasulullah'ın hadisini yerin cehennemde. Bu sıra kalma. Bu hadis-i şerifteki beşarat günah-ı kebairden olan hanımlara ait olduğu aşikardır. Bu cennet müjdesi günah-ı kebair işlemeyen kadınlara ait olduğu aşkardır ve onu da konuştuk elhamdülillah Allah cümlemize cümlenize e, ahlaklı koca ahlaklı aile ibadete bağlı Allah'tan ayrılmayan zümreye ilhak olmuş o zümreye bizi ilhak eylesin amin ve selamun alel ve velhamdülillahi rabbil alemin zalillahi te'ala tatihah dans ki es koy hay hay va lento koy konsomdan Can gözü kapalı gar tilen çoktur jang gözü kapalı çoktur Hak sözü dinlemez Asla inanmaz Hay hay Hak sözü dinlemez Asla inanmaz Kalbi çürük fesat Cahilan çoktur Vali çürük tesat cahiler çoktur. Kur Allah şünnete verme gözünü hay hay kur'an'la Allah şünnete verme gözünü. Kastlet oyun Gözünü, açmaz gözünü Gaflet uykusundan Açmadı gözünü Taştan katı beter Söyler sözünü Hay hay Kaştan katı beter Söyler sözünü Bet amelli cahil, münkiran çoktur. Bet amelli fahil, münkiran çoktur. Bildiğinden şaşmaz, nasihat almaz. Hay hay bildiğinden şaşmaz. Nasihat hatam Aslı aslının ki olan imlaya gelmez aslının ki olan imlaya gelmez hakkını yitirmiş kendini bilmez hay hay, hay köneye kendini bilmez nefsile oynayan fâni çoktur nefsile oynayan fâni çoktur nebis hatna binmiş Gezer boşuna Hay hay nefis adına Binmiş gezer boşuna Haksız olanların Hakta işine Haksız olanların Hakta işine iblis gibi düşün Halkını peşine hay hay iblis gibi düşmüş, halkını peşine şeytan dolabına aldanan çoktur, şeytan dolabına aldanan çoktur. Hak yolda herkedi. Mest sanma Hay hay Halk yolda herkesi Mest olur sanma Her kurban derisin Post sanma Her kurban derisin Post sanma Her yüze gölenin Dost olur sanma, hay hay her yüze güleni Dost olur sanma, içi kafir dışı, Müslüman çoktur İçi kafir dışı, Müslüman çoktur Allahumme salli ala sayyidina Muhammed Mülki <Gülüyor> baka'dan gelmişem fani cihanın eylerem Mülki baka'dan gelmişem fani cihanın eylerem ben dost cemalin görmüşem Orijinanın eylerem Ben dost cemalin görmüşem Orijinanın eylerem Vahdetmeyi nin cürasın Maşuk elinden içmişem Vahdetmeyi nin cürasın Maşuk elinden içmişem, ben dost kokun almışam misk-i amberine ellerim ben dost kokun almışam misk-i amberine ellerim İsa gibi dünya koyup gökleri seyran eylerem. İsa gibi dünya koyum, gökleri seyran eylerem. Musa dar olmuşam, benle teranin eylerem, Musa dar olmuşam. Bellen İsmail'im hak yoluna Canımı kurban eylerem İsmail'im hak yoluna Canımı kurban eylerem Çünkü bu can kurban imiş Koçum kulbanı neylerem çünkü bu can kurbanimiş koçum kulbanı neylerem ey yok gibi başı konun yerintı ham neylerem yok gibi başı konun yerintı ham neylerem Cercisleyin hak yolunda çıkmayan canın eylerim. Cercisleyin hak yolunda çıkmayan canın eylerim.